Ve zelil olarak cehenneme gireceklerdir buyurmuştur. Dua ile kişi kendi güç ve kuvvetini bir yana bırakıp Allahu Teala'ya sığınmaktadır. Bu ise tevekkülün hakikatini, hakikat, hakikatini ifade eder. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem cihat ile ilgili bir takım dualar yapmıştır. Bunlar dua ve zikir kitaplarında bulunmaktadır. Mücahit kardeşlerin bunları bilmesi ve öğrenmesi gerekir. Nebevinin El-Ezikar isimli kitabında bunun ile ilgili bölüme bakılabilir. Evet. Şimdi bugün anlatacağımız konu Mücahid'in Rabbine karşı görevleri. Bunlardan bir tanesi de dua etmektir. Niye? Çünkü Allah Azze ve Celle Kur'an-ı Kerim'de وَقَالَ رَبُّكُمْ اُدْعُونِي اَسْتَجِبْ لَكُمْ Rabbiniz dedi ki bana dua edin ki ben de size icabet edeyim. Yine mesela Kur'an-ı Kerim'de Allah Ze ve diyor ki: "Ve izâ se'aleke ibâdî annî fennî qarîb. Ücîbü da'veted-dâi izâ Eğer kullarım beni sana soracak olurlarsa ben onlara yakın olalım ve ben dua edenin duasına da icabet ederim." diye. Hadis-i Şerif'te de Peygamber Aleyhissalatu Vesselam diyor ki: "Ed-du'â huvel Başka bir lafzında Peygamber Aleyhisselatü Vesselam diyor ki "Dua muhul ibade Dua, ibadetin ta kendisidir. Dua, ibadetin beynidir. Dua, ibadetin özüdür manasına. Şimdi dua, ibadetin ta kendisidir demek ne demek? الدعاء هو ibade Bu ne demek? Bu şu demek. Mesela biz diyoruz ki Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'ın hadisini rivayet ederken الْحَجُ عَرَفَ arafa. Hac, Arafat'tır öyle mi? Hac sadece Arafat'tan mı müteşekkildir? Yani Peygamber aleyhissalatü vesselam diyor ki el haccu arafa. Hac Arafat'tır. Bu şu manaya gelir mi? Hac sadece Arafat'tır. Arafat'ta duran bir adam haccını bitirmiştir. Anlamına gelir mi? Gelmez. Arafat haccın en önemli rukunlarından olduğu için Peygamber aleyhissalatü vesselam haccın hepsini o rüknün üzerine tevdi etmiştir. Öyle mi? Arafat hacın en önemli rukunlarından olduğu için sanki hac ondan müteşekkildir gibi önemine binaen Peygamber Aleyhissalatu vesselam böyle demiştir. Mesela biz diyoruz ed-dinü en-nasiha. Din nasihattir. Yani bu ne demektir? Nasihat dışında hiçbir şey din değildir. Anlamına gelir mi? Gelmez. Din birçok şeyden müteşekkildir ama dinin ayakta kalması, devam etmesi, saflığını, berraklığını yitirmemesi için Nasihat nedir? Nasihat şarttır. Çünkü nasihatin olmadığı, insanların birbirini uyarmadığı, birbirinin eksiklerini kapatmadığı yerde dinin de, dine müntesip olan Müslümanın da saflığını, berraklığını koruması ne değildir? Mümkün değildir. Onun için peygamberimiz önemine binaen din nasihattır demiştir. Öyle mi? Dua ile ibadet de aynen böyledir. Çünkü Allah'a dua eden bir insan kulluğun Birçok gereğini aynı anda yerine getirdiği için dua ibadetin ta kendisidir demiştir Peygamber aleyhisselatu vesselam. Yoksa ibadet çok geniş bir kavramdır. Öyle değil mi? İbadet nedir? Allah azze ve sevip razı olduğu bütün sözler ve ameller bütün ismi nedir? İbadettir. İbadet çok geniş bir şeydir. Allah neden razıysa? Allah azze ve ne hoşuna gidiyorsa ve o sadece de Allah'a yapılması gerekiyorsa bunun altına giden her şey ibadettir. Lakin Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'ın الدua'u huve'l ibade Dua ibadetin ta kendisidir demesindeki sebep çünkü dua ibadetin özüdür. İbadetin birçok yönünü dua ne yapar? Dua kendinde kapsar. Öyle mi? Bunu nasıl açıklayacağız pe pe peki? Mesela örneğin biz diyoruz ki kul. Size biri dese ki bana kulu bir tanımla. Yani sence kul nasıl olmalıdır? Mesela sana diyelim sorsak, desek ki bize kulu tanımla, kul nedir? Yani sen kul deyince ne anlıyorsun kuldan mesela? Veya sana göre mesela iyi bir kul olmak isteyen bir insanın ne yapması lazım? Başka? Mesela sen ne anlıyorsun kul deyince? Allah'ın kendisinin gözlemlediğini bilmesi ve bu işe hareket etmesi, ifade ettiğini getirmesi? Heh. Mesela kul nedir? Kul, sürekli Allah'la beraberliğini hisseden ve bunun mucibince hareket edendir, öyle mi? Yani hissedip de sanki Allah yokmuş gibi hareket etmek değil. Allah'ın her an onunla beraber olduğunu, ne ile beraber olduğunu, görmesiyle, işitmesiyle, ilmiyle, kuşatmasıyla, kulla beraber olduğunu bilip ve insanın bunun mucibince yani bunun gereğince hareket etmesidir kulluk öyle değil mi? E şimdi duayı düşünün mesela başka kul, kul kelimesinin adlısı ney? Abd, öyle mi? Abd ne demek? Köle öyle mi? Köle kimdir? Köle sahibine ihtiyacı olan sahibi olmadan tek başına hiçbir salahiyeti olmayan hürriyetini malını, mülkünü, vaktini yani elinde hiçbir özgürlüğü olmayan şey demektir kul, öyle mi? E şimdi duayı düşünün, dua. Birinin Allah'a dua ediyor olabilmesi için önce kendini bir köle gibi hissetmesi gerekir. Kendini Allah'a muhtaç hissetmesi gerekir, öyle değil mi? Zaten kibir ehli, kalbinde kibir olan insanlar Allah'a dua edemezler, Allah'a yalvaramazlar, Allah'a yakaramazlar, neden? Kendini kafi gördükleri için kendilerinin kendilerine yettiğine inandıkları için, her işi kendi başlarına düzgün yapacaklarına inandıkları için onların literatüründe dua diye bir şey yoktur. Kalpte kibir çoğaldıkça, duanın vakti, duanın şekli, duanın sayısı insanın hayatında azalır. Kalp bu kibir ne? Kibirden kastımız ne? Allah'a karşı olan kibir, Allah'a karşı olan tevazu. tamam? Kalpte tevazu arttıkça, Allah'a karşı olan mahcubiyet, Allah azze ve karşı olan haya, Allah azze ve karşı olan ihtiyaç duygusu arttıkça beraberinde ne artar? Beraberinde dua. Duaya ayrılan zaman, duaya verilen vakit, duaya olan düşkünlük de beraberinde ne yapar? Beraberinde artar. Mesela inşallah teşbihte hata olmaz. Örnek olarak da bir çocuk düşünün. <gülüyor> Küçük bir çocuk düşünün. Çocuğun küçüklük hali ile büyüklük hali arasındaki en büyük fark nedir? Çocuk küçükken Doğru veya yanlış yaptığı her işte Anne ve babasına sığınma ihtiyacı duyar. Öyle mi? Anne ve babasından yardım alma ihtiyacı duyar. Anne ve babasının kendisini teşvik etmesine ihtiyaç duyar. Anne ve babasının arkasında olduğunu hissetmeye ihtiyaç duyar. Öyle mi? Yaş büyüdükçe Bu duygu ne olur? Azalır. Yani insan kendi işini Kendi halletmeye başladıkça Kendi işini kendisi görmeye başladıkça bu duygu azalır. Artık kendini kendine yeterli görmeye başlar. Kul ile Allah arasındaki ilişkide budur. Kulluğun hakikatini yakalayan insanın hayatında duanın yeri yakaladığı hakikate oranla ya çoktur veya azdır. Kim hakkıyla kulluğu yakalamışsa, kim hakkıyla kendini Allahu Teala ve kul yani muhtaç, yani ihtiyaç sahibi, yani onun yönlendirmesine ihtiyaç duyan, yani onun insanı teşvik etmesine ihtiyaç duyan bir kul olmuşsa o insanın hayatında duanın yeri de fazladır. Lakin kim ağız kadar da hiç kimse bunu söylemese bile kimse demez ben Allah'a ihtiyacım yok, ben işte kendi başıma müstakilim. Bunu hiç kimse söylemez. Lakin bunu ne belirler? Bunu duanın insanın hayatındaki yeri belirler. Öyle mi? Hiç siz gördünüz mü? En alçak kul dahi, Allah'a kerhen kul olanlar dahi benim Allah'a ihtiyacım yok, Allah gökte ben yerde. Çok parmakla geçmez bunu söyleyen insan sayısı, öyle değil mi? Bilakis kimin ağzını açsak, hele özellikle Müslüman olanlar, bize işte inşallah, Rabbim dilerse, Rabbim olmazsa biz ne yaparız, Rabbim hidayet etmeseydi bizim halimiz ne olurdu, vesaire gibi sözler. Lakin bunların, şeriat mizanında, Allah'ın yanında, bu tip sözlerin kıymeti yoktur. Ta ki ne zamana kadar? Ta ki dua, bunu destekleyinceye kadar. Çünkü eğer adam bununla beraber dua ediyorsa, demek ki gerçekten kalbinde, benliğinde, Allah'a muhtaç olduğunu, Allahsız hiçbir şeyi yapamayacağını, her şeyin Allah'ın elinde olduğuna kanaat getirmiş demektir. Ama hayatında dua olmayan, hayatında duanın yeri olmayan veya dua etmekten sıkılan mesela bir insan, bu söylemiş olduğu sözler sadece nedir? Mücerred davadır, mücerred iddiadır, onun ötesine geçmez. Bu iddiaları neyin desteklemesi lazım? Bu iddiaların, bu iddiaları lisan halin desteklemesi lazım lisan halde nedir? lisan halde duadır, öyle mi? Dua, insanın kulluğunu, Allah'a ihtiyacını, Allah'ın insanı hayatındaki yerini, insanın bakış açısında Celle'nin yerini belirler. Yoksa söz, çok inşallah, çok maşallah, çok besmele, çok Allah lafzı, bunu asla ne yapmaz, bunu asla belirlemez, bilakis insana aleyhine hüccet olur, öyle mi? Ondan dolayı insan olarak bizim, yani gerek burada mesela Mücahid'in Allah'a karşı görevlerini anlatıyor. Bu her aynı zamanda tüm kulların Allah'a karşı sorumlulukları, yükümlülükleri. Bu hepimiz için geçerli olan bir şey. Yani bizler ağzıyla Allah'a ihtiyacı olduğunu söyleyip de aslında Allah'a hiç ihtiyaç hissetmeyenlerden olmayalım. Bilakis bizler ağzıyla bunu çok dile getirmese bile lisani haliyle yani duasıyla duaya ayırdığı vakitle gerçekten Allah'a ihtiyacı olduğunu hisseden kullardan olalım Aksi halde, dediğimiz gibi bu sözler, mücerred sözler sadece aleyhimize hüccet olur ama ne olamaz, ee, bizim lehimize hiçbir faydası söz konusu olmaz. Bu sebepten ötürü dua, yani dua işte ibadettir, kasıt bu. Dua ibadetin ta kendisidir diyor ya aleyhissalatu vesselam, kasıt bu çünkü gerçekten dua insanın Allah'a kulluğunun insanın Allah'a ibadetinin, niye ibadet yaptığının göstergesi olduğu için. Dua nedir? Dua ibadetin ta kendisidir. Evet. Tabi şimdi bu bir dua. Mesela dua nedir? İnsanı Allah'tan talepte bulunmasıdır. Dua insanın Allah'tan talepte bulunmasıdır. İnsan dua yaparken bir mücerred Allah'tan talepte bulunmak var. Bir de Allah Azze ve veya şeriatın duanın adabı olarak koymuş olduğu bazı şeyler var. Yani eğer insan bu adapları, bu şartları gözetirse insanın duasının kabul olması daha da hızlanır, öyle mi? Bu her iş için böyledir. Mesela biz namaz diyoruz örneğin. Kişi eğer namazın şartlarını, adaplarını, e, kemal sıfatlarını gözettikçe Allah'ın yanında o namazın değeri nedir? O namazın değeri daha yüksektir, öyle mi? Hakeza dua da böyledir. Duanın bazı adapları, bazı şartları vardır. Kul bunları gözettiği oranda Allah'ın yanında onun duasının bir değeri vardır. Eğer kul bunları gözetmezse duası yine kabul olunabilir. O Allah azze ve kalmış olan bir şeydir. Lakin Allah azze ve celle'nin yanında o duanın, o talebin değerini düşürür. Şimdi biz neyi göreceğiz? Şimdi biz bu ibadetin kulluğun özü olan duayı hangi şekillerde şayet insan yaparsa kabule daha yakın olur? Ona bakacağız inşallah. Evet. Mümin rızkı helal ise ve akrabayı gözetmeye devam ediyorsa Bununla birlikte, bununla birlikte de günah olan bir şey istemez ve duasına icabet konusunda da acele etmezse Allahu Teala'nın izniyle duası kabul olur. Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurur: Uzun yolculuk yapan ve üstü, üstü başı toz olan kişi, ellerini havaya kaldırarak, kaldırarak yarap, yarap diye dua eder. Halbuki adamın yediği haram, içtiği haram, yediği haramdır. Bunun duası nasıl kabul olur? Yine Resulullah'ın yine Resulullah'ın sallallahu aleyhi ve sellemin şöyle buyurduğu rivayet edilir. Günah olan bir şey istemedikçe ak akrabaların da, akrabalarından bağlarını kesmedikçe ve acele etmedikçe dua eden kulun duası kabul olur. Acele etmek nasıl olur? Denilince kişi dua ettim ama kabul olmadı der ve pişmanlık duyarak dua etmeyi bırakır dedi. Evet. Şimdi mesela burada Şeyh bize bazı e, adablar söylemiş. Lakin e, bunları böyle maddeler halinde özetleyecek olursak, yani duanın adabı nedir, dua nasıl yapılmalıdır e diye bunların birincisi olarak ne diye diyebiliriz? Bunlardan birinci olaraktan duanın girişinde Allahı övmek, Allahı yüceltmek ve Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'a salat ve selam getirmek. Öyle mi? Niye? Çünkü Peygamber Aleyhissalatu vesselam bir gün bir adamın dua ettiğini görüyor. Adamın dua ettiğini görünce adam dua ederken sadece dua ediyor. Hemen elini kaldır kaldırmaz, Allah'ım beni affet. Allah'ım beni bağışla. Allah'ım bana şunu ver diyor. Peygamber Aleyhissalatu vesselam diyor ki "Acalehaza." Bu adam acele etti. Yani böyle dua etmesine gerek yoktu. Sonra çağırıyor o adamı. Ey falan diyor. Sizden biri dua ettiği zaman "Felyebda bitemjidillah" ثم الثناء عليه ثم يصلي عليه sizden bir dua ettiğinde önce Allah azze ve celle öyle mi onunla başlasın sonra Allah azze ve celle ölsün Allah azze ve celle övdükten sonra da resulüne yani bana salat getirsin ondan sonra dilediği şekilde Allah azze ve celle'ye dua etsin demek ki duanın adaplarından bir tanesi budur yani kişinin Allah azze ve celle'nin hoşuna gidecek onu övecek onun kemaline delalet edecek lafızlarla önce bir Allah azze ve celle'ye yüceltmesidir. Bu her yerde böyledir. Yani biz birinden, normal birinden herhangi bir talepte bulunacak olursak, direkt adamın yanına girdiğimizde, işte şunu istiyorum, bana bunu verir misin dediğimizde bu edepsizliktir. Öyle değil mi? Yani mesela örneğin diyelim ki biz iki arkadaşız, aynı odayı paylaşıyoruz. Ben senin odanın kapısını açsam, içeri girsem, içeri gider girme, bana şunu versene desem, alsam çıksam bu bir edepsizliktir. Öyle değil mi? Önce selam veririm. Önce kapıya vururum. Sonra selam veririm. Sonra nasılsın, iyi misin? İyiyim. Ya şuna ihtiyacım var, bana verir misin? Bak, normal günlük hayatta bile birinden bir şeyler istemenin belli bir adabı var. Öyle mi? Allah azze ve celle'den bir şey istemenin de bir adabı var. Yani direkt elini kaldırıp Allah'tan isteyenlere Peygamber Aleyhissalatu vesselam bu acele etti diyor. Bir ne yapmamız lazım? Önce Allah azze ve celle'nin hoşnut olacağı, bizden memnun olacağı bir şeyle giriş yapmamız lazım. Bu da nedir? Onu övmek, onun zikrini yüceltmek, onun layık olduğu şekilde onu ne yapmak? Ona sena etmek, ona hamd etmek. Sonra bize onu tanıtan yani kendisi olmasaydı Allah'ı tanıyamayacağımız Peygamber Aleyhissalatu vesselam'a salat ve selam getirmek, akabine Allahu Teâlâ'dan istediğimiz duayı ne yapmak? Duayı istemek. İkincisi Allahu Teâlâ'nın hoşuna gidecek vesileleri vesile kılmak. Dua ederken Celle'nin hoşuna gideceği vesileleri vesile kılmak. Ne demektir bu? Bu şu demektir. Bizler dua ederken Allah'ın hoşuna giden ve meşru vesile kılmış olduğu bazı şeyler var. Eğer biz bunları duada Allah'la aramıza vesile kılarsak bu bizim Allah katında duamızın değerini iyice arttırır. Bunlardan biri nedir? Allah'a Allah'ın isim ve sıfatlarıyla tevessül etmek. Öyle mi? Allah'a Allah'ın isim ve sıfatlarıyla tevessül etmek. Niye isim ve sıfatlar? Çünkü Allah kendini bu isimlerle isimlendirmiş, bu sıfatlar ile sıfatlanmıştır. Demek ki Allah azze ve hoşuna giden isimlerdir bunlar. Demek ki Allah azze ve hoşuna giden sıfatlardır bunlar. Demek ki bunlar kendisinde hiç eksiklik bulunmayan, hiç naks bulunmayan tamamen kemale delalet eden şeylerdir. Yoksa haşa ve kella Allah içinde nakıslık olan, içinde eksiklik olan şeyle isimlenmez ve sıfatlanmaz. Ne diyor Allah Azze ve Celle ayet-i kerimede? وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَ فَدْعُوهُ biha. Allah'ın güzel olan isimleri vardır ve o güzel olan isimlerle Allah Azze ve ne yapınız? Dua ediniz. Bu Allah'ın bize gösterdiği bir edebtir. Dua ederken Allah'ın isim ve sıfatlarını vesile kılmak. Bu isim ve sıfatların içerisinde bazı isimler vardır ki, bunların yeri diğerlerinden ayrıdır. Nedir onlar? İsmi Azam dediğimiz veya ismi ekber dediğimiz Allah'a ait olan isimlerdir. Yani Allah'ın bütün isimleri aynı mertebede değildir. Bazı isimleri vardır, Allah katında daha değerlidir. Veya diğer isimleri de kendi altında topladığı için daha toplayıcıdır. Ve bunlarla Allah'a dua etmek, duanın kabul olmasında daha da etkilidir. Mesela bunlardan bir tanesi nedir? Bunlardan bir tanesi Peygamber Aleyhisselatu vesselam'ın bir adamın dua ettiğini gördüğü zaman o adamın öyle bir Allah'ın ismiyle dua etti ki o duayla Allah'tan istenildiği zaman Allah mutlaka onu verir. Allah'tan talepte bulunulduğu zaman Allah o talebe icabet eder dediği isimdir. O da hangisidir? Allahümme inni es'eluke inni eş'hedu bi annaka ente Allahu la ilahe illa ente أَلْأَحَدُ السَّمَتْ أَلَّذِي لَمْ يَلِدْ وَلَمْ يُعْلَتْ Öyle mi? Kişinin bununla duasını yapması, kişinin ismi azam ile Allah'a dua etmesi demektir. Veyahut da mesela Peygamber aleyhissalatu vesselam diyor ki اِسْمُ اللّٰهِ الْاَعْظَمْ فِي هَاتَيْنِ Allah'ın azam olan ismi, büyük olan ismi şu iki ayettedir diyor. Bunlar hangisidir? الله لا إله إلا هو الحي القيوم Bir de وَإِلَاهُكُمْ إِلَٰهُ la ilaha إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ الرَّحْمَنُ Rahim. Allah'ın ismi azamı bu iki ayettedir. Hangi isimleri var Allah'ın burada? Allah, Rahman, Rahim, Hay, bir de Kayyum. Öyle mi? Demek ki insanın dua ederken bu isimleri takdir etmesi Ya Allah, Ya Rahman, Ya Rahim, Ya Hay, Ya Kayyum deyip ondan sonra talebinde bulunması Allah'a Allah'ın azam olan ismiyle Allahuze ve Celle'ye tevessül etmektir. Mesela bunlardan bir tanesi nedir? Bunlardan bir tanesi senedi zayıf olmakla beraber Peygamber Aleyhissatu vesselam Allah'ın büyük ismi Ya Rab ya Rabb'tir diyor. Ya Rab ya Rabb'tir diyor. Şimdi Kur'an-ı Kerim'de dikkat ederseniz bütün peygamberler Allah'a ve Celle'ye dua ederken ne şekilde dua etmişler? Ya Rab diye dua etmişler. Rabbena ya Rabbena demişler öyle mi? Demek ki bu ismin Allah az ve celle'nin yanında değeri diğer isimlerden daha üstündür. Ondan dolayı duaya bunu takdim etmek duanın kabul olması için mesela edeplerden bir tanesidir. Ve hadiste peygamberimiz Aleyhissalatu vesselam diyor ki Elizu bi hadzal celal ve ikram. Yani dua ederken ya zal celal ve ikram ya zal ve ikram diye duada ısrarcı olunuz. Yani bunu sürekli bunu çokça yapınız diyor mesela. Duanın önüne bunu takdim etmek nedir? Duanın önüne bunu takdim etmek her zaman insan için faydalı olandır mesela yine bir hadiste peygamber Aleyhisselatü vesselam Yunus'un duası öyle bir duadır ki hangi mümin onun ile dua ederse mutlaka Allah ona icabet edecektir diyor. Yunus'un duası neydi? La ilahe illa ente subhaneke inni kuntu minazzalime. La ilahe illa ente subhaneke inni kuntu minazzalimin. Zaten Allah zevcelle Hazreti Yunus'un kıssasını anlatırken ''Yunus böyle dua etti diye biz onu kurtardık ve biz bütün müminleri de kurtarırız.'' diyor. Öyle değil mi? Yunus böyle dua etti diye biz onu kurtardık. Rabbine böyle nida etti diye biz onu kurtardık ve biz aynı şekilde müminleri de kurtarırız diyor. Peygamber vesselam da bu dua ile yapılacak duanın kabul olacağını ve geri çevrilmeyeceğini söylüyor. Yani o zaman biz ne diyeceğiz? 1- Allah'a isim ve sıfatlarıyla tevessül etmek. Bunlara aracı kılmak. Bunların hangi Allah'ın hangi ismi olursa olsun Kur'an ve sünnette varit olan hepsiyle duanın önünde duaya takdim edilebilir. Lakin bunların içinde en mühim olanlar İsmi Azam diye Peygamber Aleyhissalatu vesselam'ın belirtmiş olduğu isimlerdir. Bunlarla dua etmek insanın duasının değerini Allah katında artırır ve kabul olma yönünden bu duaya daha çabuk Allahu Teala'nın icabet eder. Yine Allahu Teala'ya imanımızla ve salih amelimizle yapmış olduğumuz tevessül bizim duamızı Allah azze ve celle'nin katında derecesini yükseltir, kıymetini artırır. İmanımızla tevessül etmek ne demektir? Rabbena inna amanna faghfir lana zunubana wa qina Ey Rabbimiz, biz sana iman ettik. Sen bizim günahlarımızı affet ve sen bizim cehennem azabından, cehennem ateşinden koru. Öyle mi? inna sami'na munadiyan yunadi lil iman an aminu bi rabbikum fa amanna rabbana lana biz insanları iman etmeye nida eden bir nida işittik ve biz sana iman ettik ey Allah'ım diye. Veya mesela Hz. İsa'nın havarileri gibi demek öyle değil mi? Rabbena amanna bima anzalta wattaba'nara'sule vettaba'nara'sule fektubna ma'ashahidin ey Allah'ım indirdiğinle iman ettik Rasulüne de tabi olduk. Bizi şahit olanlardan yaz vesaire. Yani Kur'an-ı Kerim'de bunun gibi birçok yerde dua var. İnsanlar imanları ile Allah'a teveccüh ediyorlar. Yani ey Rabbimiz biz iman ettik. Sen bizim imanımızı kabul et ve bize bunu akabinde ise günahlarımızı affet vesaire vesaire. Böyle olunca salih dedik, e, iman dedik bir de salih ameller. Salih amellerle Allah azze ve Celle etmek ne demektir? Salih amellerle Allah'a tevessül etmek sadece Allah için yaptığımız ve içinde riyanın kesinlikle olmadığı, bundan emin olduğumuz amellerimizi zikredip Allah azze ve celle'den yardım istemektir. Öyle mi? Mesela diyelim hiç kimsenin bilmediği, sadece bizim ile Allah arasında olan bizim için çok kıymetli bazı amellerimiz olabilir. Bazen Allah azze ve dua ettiğimiz zaman bunları zikredip bunlarla tevessül edip Allah'dan bir şeyler isteyebiliriz. Öyle değil mi? Bunun delili neydi? Mağaraya kalıp, mağarada kalan ve üzerlerine bir kayanın kapandığı üç tane şahsın kısasıydı değil mi? Ne dediler? Hadi her birimiz gelin, sadece Allah için yaptığımız duaları Allah'a arz edelim ve bu kayanın bizden açılmasını isteyelim dediler. Biri ne dedi? Biri dedi ki ey Allah'ım ben, benim bir annem babam vardı. Öyle mi? Ben onlara bir şey takdim etmeden kendi çocuklarıma bir şey takdim etmezdim. Ben bir gün gittim odun topladım, odundan döndüm, baktım annem babam uyumuş. Ben onlara hürmeten o süt bardağı elinde çocuklarım aç bir vaziyette olmalarına rağmen bekledim. Ta onlar uyandığı o sütten tattı. Ondan sonra ben çocuklarıma verdim. Sen biliyorsun ki ben bunu sadece senin için yaptım. Sen anne babaya iyi davranmayı emrettiğin için yaptım. Sen bizden bu sıkıntıyı gider. Kaya biraz açıldı. Bir öbürü ben amcamın kızına aşıktım. Onu çok istiyordum. Lakin o benimle evlenmeyi kabul etmedi. Bir gün çok ihtiyaçcı olduğu halde benden borç istemeye geldi. Ben ona dedim ki sana borç veririm ama bir şartla benimle zina yapacaksın dedim. O da kabul etti. Lakin ben tam onunla beraber olacaksan bana Allah'tan kork dedi. Ben de sır senin korkun için o anda yani o amelden vazgeçtim diyor ve geri çekildim. Bir öbürde de diyor falanın ben de ücreti kalmıştı ben o ücreti aldım, değerlendirdim, mal mülk haline getirdim. Sonra ücretini talep etmeye geldiğinde bütün o malı ve o maldan kazanılan hepsini geri ona verdim. Sen biliyorsun ki ben bunu sadece senin için yaptım. Kaya tamamen açıldı ve mağaradan ne yaptılar? Mağaradan çıktılar gittiler. Bu onlar için geçerli olduğu gibi bizim için de geçerli, öyle mi? Eğer gerçekten sadece Allah için yaptığımız ve bundan emin olduğumuz Salih amellerimiz varsa dualarımızın önünde bunları Allah'a takdim edersek bunlar bizim dualarımızın kabul olmasında daha da etki sağlar. Mesela bunlardan bir tanesi, bu edeplerden bir tanesi nedir? Me'sûr olan dualarla dua etmektir. Mehsur olan dua ne demektir? Kim söyleyecek? Me'sûr dua. Heh. Kitap ve sünnette varit olan dua lafızlarıdır. Öyle mi? Şimdi mesela örneğin, peygamberlerin yaptığı dualar, sahabenin yaptığı dualar veya Resulullah'ın bize öğrettiği dualar, niye bu dualar normal dualardan daha değerlidir? Çünkü bunlar Resuller, peygamberler Allah'ı en iyi tanıyanlar oldukları için Allah'ın en hoşnut olacağı dua şekli nedir? Bunu da en iyi bilen insanlar bunlardır. Ondan dolayı biz kendimiz dua etmek yerine Onların Allah'a dua etmiş olduğu dualar veya kitapta ve sünnette yapılıp da kabul görmüş olan duaları kendi dualarımıza takdim etmemiz gerekir. Mesela örneğin ne gibi Hazreti Adem günah işlediği zaman Allah'a ne şekilde dua etmişti mesela? Rabbena inna zalamna enfusena ve illam taghfir lana ve terhamna lenakunanna minel Öyle mi? Mesela diyelim günah işledik. Allah'a tövbe edeceğiz. Tövbe ederken şunu desek de olur. Ey Rabbim sen bizim günahımızı affet, biz sana tövbe ettik, sen bizim tövbelerimizi kabul eyle. Bunu söylesek olur mu? Olur. Tövbe budur. Ama bir de Hz. Adem gibi Allah'ın en hoşuna hangi cümlelerin gideceğini bilen, bu şekilde dua eden ve duası kabul olmuş bir dua varken bunu terk edip bu şekilde dua etmek olmaz. Öyle mi? Onun yaptığı duayla dua etmek duamızın değerini artırır, tövbemizin değerini artırır Allahu ze ve katında. Veya mesela Seyyidül İstighfar. Öyle mi? Peygamber Aleyhissalatu vesselam bize istighfar etmemizi emretmiş. Allah bize istighfar etmemizi emretmiş ama bir de peygamberimiz bize bir dua öğretmiştir ve bunun Seyyidül İstighfar olduğunu söylemiştir. Yani bütün istighfarların içerisinde onların seyyidi, başı olan olduğunu söylemiştir. Ve sabah ve akşam buna devam eden kulun cennete gireceğini söylemiştir peygamber aleyhissalatu vesselam. Öyle mi? Bu varken bizim daha farklı bir şekilde dua etmemiz kayıp olur bizim için. Daha farklı bir şekilde istiğfar etmemiz bizim için kayıp olur. Hazreti Yunus mesela Allah'a karşı bir günah işlemiştir. Yapmaması gereken bir şeyi yapmıştır. Görevini yarım bırakmıştır mesela. Sonra hatasını anlayıp Allah'a ve tövbe etmiştir. Ve o tövbe etmiş olduğu lafızlar varken Bizim kendimizin başka bir lafızla tövbe etmesi gene olur, lakin bizim için ne olur? Bizim için bir kayıp olur. Ondan dolayı mehsur olan duaları seçmek, Mesur olan dualarla Allah ze ve Celle'ye dua etmek, bunun duanın edeplerindendir ve duanın Allah ze ve Celle katında değerini artırır. Tabi bunun için ne lazım? Bunun için ya Kur'an'dan ve Sünnet'ten kendimiz bir çalışma yapıp bu duaları bir araya getirip oluşturmamız lazım. Ki en güzel olanı da budur. Yani hem insanın daha fazla ecir alması açısından, hem daha kalıcı olması açısından en faydalı olanı budur. Veyahut da bu konuya has kitaplar var. Mesela İmam Nebevi'nin El Eskar kitabı, burada da Şeyh'in söylemiş olduğu gibi, bir Müslümanın yanında bulunması gereken kitaplardandır. hüsnül Müslim kitabı mesela, bir Müslümanın yanında bulunması gereken kitaplardadır, kitaplardandır. İşte hadis kitaplarının davat bölümleri mesela, bir Müslümanın mutlaka okumuş, incelemiş e, olması gereken kitaplardandır veya bölümlerdendir. Bunlar ile mefsur olan dualarını yapmış oluruz, öğrenmiş oluruz ve bunun da bize faydası bayağı çok olur. Başka bir duanın adabı nedir? İnsanın dua ederken yakin üzere Allah azze ve celle'ye dua etmesi. Öyle mi? Peygamber Aleyhissalatu vesselam ne diyor? Udullah ve entum muqinun bil icabe. Allah azze ve celle'ye dua ettiğiniz zaman Allah'ın icabet edeceğine yakinen Allah'a dua ediniz. Yani elinizi kaldırdığınızda acaba dua etsem Allah kabul eder mi? Acaba etsem mi etmesem mi? Acaba bunu Allah Azze ve Celle'den istesem mi? Mesela böyle dua etmeyin diyor Peygamber Aleyhisselam. Udu'u Allah'a ve entum muqinunu <gülüyor> bil icabe Yani yakinen emin olun ki Allah sizin duanıza icabet edecektir ve bu şekilde Allah Azze ve dua edin diyor. Öyle mi? <gülüyor> Mesela Peygamber vesselam neden hadisler ne diyor? Sizden biri Allahümme gfirli inşi'te demesin. Öyle mi? Sizden biri Allahümme gfirli inşi'te demesin. Yani اِذَا سَعَلَى اَحَدُكُمْ فَالْيَعْزِمِ mesale. Sizden biri Allah'tan istediği zaman böyle isteğinde azimli olsun, isteğinde dirayetli olsun. Allah'ım bana ver, Allah'ım ayaklarımı sabit kıl. Bu şekilde Allah'tan istesin. Yoksa Allah'tan isterken Allahümme gfirli inşi'te Ey Allah'ım eğer dilersen beni affet. Dilersen bana bunu ver, dilersen bana faydalı ilim ver. Bu şekilde dua etmesin. Yani şey yapmasın Allah Azze ve Celle. Bilakis duasında azim sahibi olsun, diretsin. Mesela Peygamber Aleyhisselatü Vesselam ne diyor? أَلِحُّوا فِي الدُّعَا Duada ısrarcı olunuz diyor. i̇bn Mesud ne diyor? Peygamber Aleyhisselatü Vesselam dua ettiğinde üç kere dua ederdi. Allah'tan istediğinde üç kere Allah'tan isterdi. Öyle mi? Yani böyle korkak bir şekilde acaba kabul eder mi etmez mi? Bu çünkü Allah'ın şanına yakışmaz. Öyle değil mi? Çünkü bizim öyle bir Rabbimiz var ki Peygamber Aleyhissalatu vesselam ne diyor? İnallaha hayyün kerim. Allahuze vecelle nedir? Hayalıdır. Allahuze vecelle kerim olandır. Cömert olandır. Kul elini kaldırıp ondan istediğinde boş bir şekilde kulun elini çevirmekten Allah haya eder. Kul elini kaldırıp Allah'tan istediğinde boş bir şekilde elini geri çevirmekten Allahuze vecelle haya eder ve bundan çok çok daha cömerttir. Ondan dolayı dua edenin adaplarından bir tanesi nedir? Dua eden, duasında yakinen Allah'ın icabet etmesini bilmelidir. Dua eden, duasında ısrarcı olmalıdır. Yani böyle bir kere istememeli, böyle yapmamalıdır. Dua eden, duasında azimli olmalıdır. Yani böyle kesin, yakini lafızlarla Allah Azze ve Celle'den istemelidir. Yoksa böyle istersen, dilersen vesaire bu şekilde değil. Niye? Çünkü Allah'ın mülkünde, Allah'a engel olan yoktur. Allah bak ne diyoruz? Daha biraz önce dersimizde ne gördük? Her namazın akabinde Peygamberimiz diyor اللهم لا مانع لما عطيت و لا معطي Yani Allah'ın vereceğini engelleyecek, engelleyeceğini de verecek olan yoktur. Öyle mi? Mülk onundur. Mülkünde dilediği gibi tasarruf eder. Her şeye gücü yetendir. Bu sıfatlara sahip olan bir ilahtan, insanın korkarak veyahut da şüphe ederek veyahut da acaba diyerek veya dilersen diyerek dua etmesi yakışmaz. İnsanın duasında ne yapması lazım? Duasını bu şekilde yapması lazım. Duanın adablarından bir tanesi duada acele etmemektir. Duada acele etmemektir. Peygamber Aleyhissalatu vesselam ne diyor? Kitapta da önümüzde var. Yustecabu li hadikum, ma lam ya'cel. Sizden biri acele etmediği müddetçe onun duasına icabet edilir diyor. Sizden biri acele etmediği müddetçe onun duasına icabet edilir. Nedir acele etmek ey Allah'ın Resulü? Soruyor sahabe. Peygamber Aleyhisselatü Vesselam ne diyor? Der ki dua ettim, bana icabet olunmadı. دعوت الله ولم يستجبلي der ve duayı terk eder. Öyle mi? Oysa Allah kullarının kendisine dua etmesini ister. Kullarının duada ısrarcı olmasını ister. Çünkü dua eden kul ne dedik konunun başında? Ubudiyetin yani kulluğun birçok yönünü açığa çıkarır. Allah'ın isim ve sıfatlarından birçoğunu kabul ettiğini, ikrar ettiğini, gerçekten buna böyle inandığını Allah azze ve celle'ye eder. Öyle mi? Bu da Allah'ın hoşuna gider. Allah ister ki kendini seven kulları sürekli Allah azze ve celle'den istesinler. Bunun içinde bazen insanın duasına hemen icabet etmez. Kulun acele etmemesini, gerçekten samimi olduğunu ispat etmesini ister. İster ki kulu dua üzerinde devam etsin. Ondan dolayı bir sene istedim, iki sene istedim, üç sene istedim, olmaz. Kulun duasında adaplarından biri nedir? Duada acele etmemektir. Duada acele eden insan, duanın hakikatini anlamamış demektir. Sürekli sürekli Allah'tan istemek, sürekli sürekli Allah Azze ve Celle'ye yalvarmak, yakarmak gerekir. Neden? Çünkü Allah Azze ve ne diyor? Allah kendisinden istenilmediği zaman kızar. Allah kendisinden istenilmediği zaman kızar. Yine peygamber bir hadis-i şerifte diyor ki اِنَّ اَعْجَزَ النَّاسِ men عَجِزَ عَنِ الدُّٰى İnsanların en acizi duadan aciz olandır. İnsanların en acizi duadan aciz olan insandır. Yani dua ederken senden bir şey gitmiyor. Sadece vaktini ayırıp belli bir vakit Allah azze ve bir şeyler talep etmen lazım. Ve her türlü faydası sanadır. Ve acele etmeye gerek yok. Örneğin. Diyelim ki ben elimi kaldırdım Allah Allah'a dua ediyorum. Allah benim isteğime karşılık vermiyor. Allah'ın isteğe karşılık vermemesi diye bir şey söz konusu olabilir mi? Ne diyor Peygamber aleyhisselatü vesselam? Allah hayalıdır, kerimdir. Kul kendisinden istediği zaman onu boş geri çeviremez. Allah'ın vaadi var. Ve kalla rabbukumu du'uni esteciblekum. Dua edin size icabet edeyim. Kullarım beni sorarsa ben yakınım. İsteyenin istediğine veririm diyor Allah Azze ve Celle. Nasıl duada acele etmeyin? Yani veya da duada Allah insan elini kaldırdığında insanlarınını geri çevirir mi? Çevirmez. Peki ne yapar? Resulullah Aleyhisselatü Vesselam diyor ki yeryüzünde hiçbir Müslüman yoktur ki Allah'a dua eden mutlaka Allah duasına üç şeyden biriyle icabet eder. Öyle mi? Ya istediğini hemen verir. Ya ahirette ona daha hayırlısını saklar ya da Ondan bir belayı def eder. Şimdi insanın bunda bir kaybı oldu mu? Yani dua ettim anında bana verilmedi. Bunda benim bir kaybım oldu, mu olmadı? Ya Allah azze ve celle'den ben mal istiyorum. Belki cennette bana köş verecek. Öyle mi? Belki bana gelecek olan bir belayı benden defedecek. Ondan dolayı akıllı olan kul duayı kesmez. Bir de kul duada ısrarcı ve devamlı olduğu müddetçe insan kulluğunun farkına varır. Çünkü çokça dua eden çokça Allah'a ihtiyacını hisseder. Çokça Allah'a ihtiyacını hisseden de o oranda Allah'a kulluk yapar. Ondan dolayı bizim duada kesinlikle ve hiçbir şekilde bizim bir kaybımız yok. Madem bizim bir kaybımız yoksa o zaman verilse veya verilmese biz görsek veya görmesek dua üzerine ısrar etmemiz lazım. Tabi bir de işin şu boyutu da var. Bizim her istediğimizin bizim için hayırlı olup olmadığını biz bilemeyiz. Öyle mi? Mesela örneğin burada bulunan bir arkadaşımız. Denim çokça elini kaldırıp Allah'a dua ediyor. Ya Rabbi diyor bana ilim nasip et, bana faydalı bir ilim nasip et diyor öyle mi? Allah Azze ve Celle de duasına icabet etmiyor ona göre mesela. Yani zahiren hiçbir gelişme olmuyor, hiçbir ilerleme olmuyor mesela. Burada insana ben dua ediyorum, bana icabet edilmiyor demek yerine şunu düşünmesi lazım. Belki de Allah bana ilim verse ben bu ilimle azacağım, yeryüzüne meyledenlerden olacağım öyle mi? Ve Allah azze ve celle'nin Kur'an-ı Kerim'de en kötü hayvana benzettiği insanların sınıfından olacak. Olabilir mi biz yarınımızı biliyor muyuz? Yarınımızı bilmiyoruz. Onun için Allah azze ve celle'den isteyip Allah azze ve celle'ye bırakmak lazım. Çünkü nice bizim hayır gördüğümüz bizim için şer, nice şer gördüğümüz bizim için ne olabilir? Bizim için hayır olabilir. Ondan dolayı dua duayı kesmemek lazım. Duadan aciz olmamak lazım. Duayı belli zamanlara hasretmemek lazım. Yani kulun her gününde, her anında mutlaka Allahuze ve Celle'den yardım istemesi lazım. Çünkü dua öyle bir ibadet ki her karı yine yani her şeyi insan için kar. İnsan görse de görmese de, sonucu fark etse de etmese de her şeyi insan için kar olan bir ibadet. Ondan dolayı bu duadan geri kalmamak lazım. Duanın adablarından bir tanesi duayı sadece sıkıntı anında değil, duayı ne zaman yapmak? Rahatlık anında da Allah Azze ve Celleye dua etmek. Niye? Çünkü Peygamber aleyhissalatu Vesselam diyor ki: Men ahab en yestejib Allahu lehu fi shadaidi wal kurbi, fal yukthir duaa Kim Allah'ın şiddet ve sıkıntı anında kendisine icabet etmesini istiyorsa, sıkıntılarını gidermesini istiyorsa, ne yapsın? Rahatlık anında dua'yı çoğalsın. Çünkü zorluk anında dua, fazilet değildir. Zorluk anında dua, fazilet değildir. Zorluk anında yapılan duada insanın hiçbir kesbi yoktur. Neden? Çünkü fıtrat zaten zorda kaldı mı, sen istesen veya istemesen ve celleye yönelir. Ve bu müşriklerin en belirgin vasıflarından bir tanesidir. Müşrikler, darda kaldıklarında, denizde dalgalar kendilerini kuşattığında Hemen dini Allah'a halis kılarlar, öyle mi? Hemen Allah'a dua ederler. Lakin Allah onları karada kurtardığı zaman hemen tekrardan Rablerine şirk koşmaya başlarlar. Nasıl? Duayı terk ederek, kendilerini müstakil görerek veya Allah'la aralarında aracılar kılarak Allah'tan başka ilah adettiklerine dua ederek hemen Allah'a şirk koşmaya başlarlar, öyle mi? Bu müşriklerin vasıflarındandır ve bu kulluk değildir. Çünkü bu kerhen, insan istese veya istemese fıtratta olan bir şeydir. Darda kalınca insan en güçlü gördüğüne yönelir. Ama rahatlık halinde Allah'a dua eden, demek ki Allah'a kendi isteğiyle teslim olan, kendi isteğiyle kulluğu seçmiş olan insandır. Ondan dolayı Peygamber aleyhissalatu vesselam diyor, sizden sıkıntı ve şiddet anında Allah'ın sıkıntılarını gidermesini istiyorsanız, o zaman zorluk anında, rahatlık anında duayı ne yapın? Duayı çoğaltın diyor. Tamam mı? Duanın adaplarından bir tanesi nedir şudur. Dua için uygun olan vakitleri seçmek. Çünkü bazı vakitler vardır ki bu vakitlerde Allah azze ve celle kulların duasını daha fazla kabul eder. Mesela bunlardan bir tanesi nedir? Gecenin son üçte biri. Öyle mi? Hangi vakit dua edersen et Allah azze ve celle işitendir, duyandır, bilendir. Lakin bazı vakitler özeldir. Neden? Çünkü herkes o vakitlerde Allah'a Allah'tan istemez. İnsanlar o vakitlerde daha kendileri için önemli olan şeylerle uğraştıkları için bazıları o vakitleri Allah'a adayınca Allah da onların duasına daha fazla icabet ediyor. Gecenin son işte biri insanlığın çoğunluğunun uykuda geçirdiği bir zamandır, dinlenme zamanıdır. Eğer birileri bu vakitte kalkıp Allah'tan istiyorlarsa bu demektir ki onlar için Allah onla uykudan, dinlenmeden, istirahatten çok çok daha değerlidir. Böyle olunca da Allah Azze ve Celle o saatte özel olarak insanların nidasına icabet eder. Ne der Allah? Rabbuna رَبُّنَا تَبَارَكَ وَتَعَالَى Bizim Rabbimiz iner. Nereye? Her gecenin son üçte birinde dünya semasına iner. Öyle mi? Ne der? Yok mudur isteyen? İsteğine icabet edeyim. Yok mudur benden talep eden, talebine karşılık vereyim? Yok mudur günahlarının bağışlanmasını isteyen? Ben onun günahlarını bağışlayayım diye Allah Azze ve Celle nida eder. İşte bu vakit mesela Allah'a nida etmenin tam zamanıdır. Başka secde. Öyle mi? Neden? Akrabu ma yakunu'l abdü min rabbih ve sajidun. Kulun Allah'a en yakın olduğu an neresidir? Secdede olduğu andır. Ne diyordu peygamberimiz? "Femme sucudu feştehidü fi'dduaa, faqam len en Secdelere gelince Kur'an okumayın secdelerde. Allah'a bol bol dua edin. Neden? Çünkü secde sizin duanızın Kabul olmaya en uygun olan, en yakın olan zamandır. Mesela Peygamber aleyhisselatü vesselam ne diyor? Üç kişi vardır ki duaları geri çevrilmez. Kimdir bunlar? Oruçlu iftar edene kadar yolcu ve yağmurun altında olan insan veya babanın evladına yapmış olduğu dua veya Allah'ı çokça zikreden insanların yapmış olduğu dua mesela bunlar hepsi nedir? Kabul olan şeylerdir. Yolculukta, yağmurun yağdığı zamanda mesela öyle mi? Bu vakitlerde Duayı terk etmemek lazım. Niye? Bunlar çünkü duanın kabul olduğu yerlerdir. İki insan vardır ki onların duası geri çevrilmez. Bir kimdir? İftar ederken, oruçlu iftar ederken. Mesela diyelim gün boyunca oruç tutan bir insan, Allah katında en değerli olduğu andır. Evet oruç olduğumuz günler, en çok Allah'a dua etmemiz gereken günlerdir. Hasetenler de dua etmek lazım iftar anında. Öyle mi? Çünkü iftar anı insanın canını yemeği çektiği, artık açlığın had safhaya geldiği andır. Eğer adam bunu terk edip o vakitte Allah'a dua ediyorsa demek ki dua onun için nedir? Dua onun için çok çok daha önemlidir. Ve benzeri yani mesela başka bir rivayette üç sınıf vardır onların duası çevrilmez iki ordu karşılaştığı zaman öyle mi? İki ordu karşı karşıya geldiği zaman dualar geri çevrilmez. Müslümanın Allah'a dua etmesi gereken zamanlardır. Başka farz namazların akabinde öyle değil mi? Ey Allah'ın Resulü en işitilen dua hangisidir? Gecenin karanlığında ve farz namazların akabinde yapılan duadır. Öyle değil mi? Bu zaman niye? Çünkü kul Allah'ı Allah övmüş, ona hamd etmiş, onun önünde secde etmiş, onu zikretmiş, onu yüceltmiş. Akabinde kul Allah'tan bir şeyler isteyince tam duanın kabul olmasına yakın zamanlardır bunlar. Onun için böyle sünnette varit olan duaların çevrilmeyeceği vakitleri güzel bilip, özellikle hayatımızda olan çokça karşılaştığımız vakitleri güzel bilip, bu vakitlerden istifade etmek lazım mesela. Nedir işte bu vakitler? Bu saymış olduğumuz vakitler ve buna benzer ev vakitlerde Allah azze ve istemek, Allah azze ve talepte bulunmaktır. Evet, bir de duanın kabul olmasına engel olan durumlar var. Öyle değil mi? Bir de ne var? Bir de duanın kabul olmasına engel olan durumlar var. Mesela ne gibi? Kişinin günah işlemesi gibi, öyle mi? Niye? Çünkü bak burada bir hadis-i şerif var, daha önce de söylemiştik, bu hadise dikkat edin. Bu hadiste zikredilen adam, duasının kabul olması için zahiren bütün adapları yerine getirmiş olan bir adam. Öyle mi? 1- Adam yolculuktan geliyor. Yolcunun duası kabul mü? 2- Dış halinde perişan bir vaziyette. Allah fakrini, zilletini izzar etmiş. Bu duanın kabul olmasına etken mi? Etken. 3- Ya Rab, Ya Rab diyor. Bu nedir duanın? Dedi ki adaplarından bir tanesidir. Dört, ellerini semaya kaldırmış. Allah'ın geri çevirmeyeceği bir şey yapıyor ama Allah bunun duasını kabul etmiyor. Niye? Yediği haram, içtiği haram, giydiği haram nasıl buna icabet edersin? Öyleyse insanın yediği haramlar, konuştuğu haramlar, giydiği haramlar her biri insanın duasının kabul olmasının önünde birer engeldir. Duasının kabul olmasını isteyen insan haram lokmadan, haram sözden, haram bakışlardan uzak durması lazım. Ta ki insanın duası ne olsun? Kabul olsun. Yine duanı, duanın kabul olmasına engel olan durumlardan bir tanesi nedir mesela? İnsanın haram olan bir şeyi Allah'tan talep etmesi. Öyle mi? Çünkü Peygamberimiz ne diyor? Sizden biri acele etmeyip akraba bağının kesilmesini de istemediği müddetçe onun duasına icabet edilir. Akraba bağı nedir? akraba bağının kesilmesi haramdır, öyle değil mi? Mesela şöyle bir dua olur mu? Ey Allah beni Müslümanlardan kurtar. Ey Allah beni Müslümanlardan uzaklaştır. Ey Allah'ım işte bana mesela para ver ki işte mesela bir haram söyleyip bu haramı işleyeyim. Mesela o haram için Allah'tan yardım istemek. Mesela zulmedecek, Allah bana güç ve kuvvet ver. Niye? Birilerine zulmetmek için. Bunlar hep hem insanın duada aşırı gitmesi, duada i'tida yapması, Allah'a karşı haddini aşmasıdır hem de duanın kabul olmasındaki engellerdir. Ve yukarıda saymış olduğumuz maddeler ne kadar azalırsa duanın kabul olmasına engel teşkil eder. Mesela bunların en başında ne gelir? En başında kişinin Allah'a sadece zorluk anında dua etmesi gelir. Öyle mi? Veya sıkıştığın anda Allah'a dua etmesi gelir. Bunlar hep duanın kabul olmasının önündeki nelerdir? Engellerdir. Ve akabinde şeyh bir şey demiş burada. Demiş ki makbul dua Allah'ın izniyle er veya geç, kabul olur veya kendisinden bela önlenir, yahut sahibi için ahirete ertelenir. Yani Allah'a hakkıyla dua etmek isteyen insanın bu hadisi güzel fıkh etmesi lazım. Ne olursa olsun, benim yapmış olduğum dua boşa gitmiyor, benim yapmış olduğum dua havada kalmıyor, her türlü bana kar. Hem kulluğuma, hem dünyama, hem ahiretime, hem Allah'ın yanındaki benim yerime, her türlü benim için kar diyebilerekten İsa'nın duayı ne yapması lazım? İnsanın duayı çoğaltması lazım. Bu konu şeyhin de aşağıda belirttiği gibi demiş ki Allah'ın ile ilgili olarak kulun kendi üzerine vacip olanları burada söyledik hakkında burada söylediklerimiz elbette her şey demek değildir. Burada sadece cihat alanı ile ilgili, ilgili olanların üzerinde durmak istedim. Yani bu hani konunun başlığında biz dedik mücahidin Allah'a karşı görevleri dedik ve saydık bu kadar bitti sekiz tane madde değil ha. Yanlış anlaşılmasın diyor. Yani Allah'a karşı kulun birçok görevi var. Sadece şeyh cihad eden bir insan için en ehemmiyetli olanları kendince sıraladı ve bize ne yaptı? Bize zikretti. Yoksa kulun kulluğu için Kur'an'da ve sünnette varit olan her şey kulun Allah'a karşı üzerindeki nedir? Sorumluluktur, yükümlülüktür Yerine getirmesi lazım. Lakin zaten bunlara devam eden bir insan, bunların üzerine hareket eden bir insan birçoğunu ya aslen veyahut da mutlaka kendi hayatında toplayacaktır. Belki burada zikret etseydi çok güzel olurdu, ee, daha iyi olurdu. Mesela ne? Zikir. Değil mi? Burada zikredilmeyen, yani çünkü mücahidin en çok ihtiyacı olan mücahidin azığıdır zikir. Öyle değil mi? Zikirsiz bir mücahid olabilir mi? Olamaz. Zikirsiz mücahit silahsız mücahide benzer. Çünkü biri maddi gücüdür, öbürü ise manevi gücüdür. Zikirsiz bir davetçi olabilir mi? Zikirsiz bir ilim adamı olabilir mi? Zikirsiz bir e, insan olabilir mi Müslüman olaraktan? Olamaz. Çünkü bütün manevi gücümüz bizim nerededir? Yaptığımız zikirlerimizdedir. E, burada belki e, güzel olurdu. Ney? Eğer zikri de e, burada zikretmiş olsaydı. Tabii bunu zikretmemiş. E, burada konumuz da bitti. Bu bölümümüz bitti daha doğrusu.